Acıkm. Rastgele kayıt. Aslında açtım kayıtların hiçbirisi tabii ki hazırlanmış. Zaten olmuyorum, hazırlanmış olmuyorum ama şu an ilk defa böyle senle konuşmak istercesine her bir. Ona hep yapıyorum zaten ama direkt, direkt senle konuşmak istedim yani ya da şu an ne hissettiğimi ne halde olduğumu direkt sana söylemek istedim yani. Bu kaydı. Şu an okuduğum kitabın 5. bölümünü kaydettikten sonra yapıyorum. Dışarıdaydım ama bayağı soğuk ama ben o kadar üşümedim Merak etme çocuklar. şey. yaklaşık sanırım bir buçuk saat falan sürdü Bu okuduğum bölüm sonra nasıl desem kontağı çalıştırdım ve bir anda içime şey doğdu yani araca bindim işte biraz ısınmasını bekledim e, aracıtaydım zaten de uf ya e, biraz ısınmasını bekledim ondan sonra harekete geçer geçmez içime şey hissi doğdu böyle bir an önce eve gitmek bir an önce eve gitmek ya koşa koşa sana gelmek sen oradaymışçasına eve gitmek sana sarılmak senin gözlerin içine bakmak Seninle konuşmak Seninle inşa ettiğimiz O inşanın Emarelerinin hepsinin bir bir Yüzümüzde, gözümüzde Hallerimizde Tavrımızda Her halimizde belli olan o inşanın devamını getirmek, büyütmek, büyütmeye devam etmek, bazen yorulmak ama altından daha güçlü kalkmak, daha bir biz olmak, daha bir ben olmak. İşte eve ge eve gelme, eve koşma, eve uçma, siyahatı içimde uyandıkça. Arkasından böyle şeyler geliyor. Sebebi bunlar oluyor en azından. Ah yani ah. komasız kularda dolaştım dolaştım ah sana geleceğen al dolaştım bütün sözlerini anımı sevmiyorum zaten onun adını de çok güzel çıkartamıyorum Ama sen aklında bunu çalı, çıkam olur mu? Bana kızdığını biliyorum. Belki bana yakışmayan şeylerde ısrar etmeye devam ediyorum. Ben sebebini anlayabildiğini düşünüyorum yani. Her ne kadar hiç hiç hiç kırıcı olmadan bunları ağzımdan çıkarmaya çalışsam da, bunlardan konuşmaya çalışsam da yine de yani güzel bir şakamı kırdığımı biliyorum. Ve beni üzmemek için Kırıldığını söylüyorsun Ama beni üzmemek için Canım yanmasın diye Sözlerini dikkatle seçip söylediğini Hintetlenmediğini Anlıyorum, biliyorum, görüyorum Sırf bunun için bile iyi ki varsın Moçka Aydın sonuna doğru bir saniye bebeğim. Ah. Telefon çaldı. Son cümlemi hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun bazı durumlarda? Olgun davranan bendim. Çocuklaşan sandın. E, tabii söylediğim şeydir ya da belki bahsettiğim duru, durumları herhangi bir şekilde çocuk masumluğunu indirgemeyeceğim ama canım çok yanıyor işte birazcık ha. Yani şöyle bir şey değil ki bu. Biz sanki birbirine deli gibi olan ergen aşklar, genç aşıklar iyiyiz ki ben sensiz bu dünyada olamıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Yani tamam bunu da zamanla dile getirdim ettim ama bunun sebebi çok basit ve belli yani. Ben, sen, biz. Biz öyle bir biz olduk ki. Biz öyle bir eti büründük. Bizim ortaya çıkardığımız üzerine deri gibi Çabaladığımız, titrediğimiz, birbirimizin ruhunu, tavrını, yap kalbini, ruhunu öyle ismediği gibi gördüğümüz bu beraberliğimizde, birlikteliğimizde her ne kadar yanlış olsa da bu birliktelikten uçka. Biz olduk ya. Bizden başka hiçbir şey olmadık. O kadar biz olduk ki. Ya ben bugün şu an ve her zaman olacak olacağı şeklinde ya da her zaman olacağını bildiğim için of. uzanlık yapma. Her zaman olacağını bildiğim için. Aloçka'ım. Ya biz o kadar biz olduk ki. O kadar iç içe geçtik ki her şeyimizde, her yanımızda. <gülüyor> Paylaştıklarımızdan bahsediyorum doçka. ve bunda emin ol sen de benim böyle düşünmeyeceğimini biliyorsun ya da böyle sığ bir insan olmadığımı da biliyorsun fiziksel olarak paylaştığımız belki bir şeyi hat safhaya çıkarmış oldu ama özünde her zaman her zaman olan şey sana verdiğim güven hissi huzur hissi senin bana verdiğin güven hissi şefkat merhametle bakan o gözler Bunların hepsi, hepsi, hepsi loçka. Asıl öz olan, gerçek olan. Asıl bizi biz yapan. Bunlar ve loşkan. Bunlar yani. Hepsi bunlar. <gülüyor> Belki aynı şeyleri sürekli tekrar ediyorum ama... ...hayatımda hep olmasını istediğim... ...senin de olmasını istediğim... <gülüyor> <gülüyor> ...ne kadar şey varsa... <gülüyor> Ne kadar şey varsa hepsiyle Hepsiyle Birbirimizi de bulduk işte Ağlayınca böyle oluyor Ne kadar boğazımda yüzümde kafamda sıvı varsa Dans ediyorum Ama şimdi benim diğer yarım yok. Ben aşık oldum kadını kaybetmekten öte. Göçkama seni, sen de beni kaybetmekten öte. Diğer yarımı kaybettim. Ruh eşimi kaybettim. Sen her şeyinle her güzelliğinle olduğun, evrildiğin, dönüştüğün, o güzelliğinle hala oradasın, hep olacaksın. Ben de hep burada olacağım, Boçka. halimi hiç sevmiyorum. Of. <gülüyor> <gülüyor> Laşkasının güzeli. Daha çok konuşurum. Çok şey söylerim. Hepsi de her zaman konuştuğumuz, bildiğimiz yaşadığımız, hissettiğimiz birbirimizin gözüne baktığımızda zaten gördüğümüz şeyler o huzur hissi Keşke şuracıkta olsam da <gülüyor> Tekrar böyle başımı omzuna koysam Şu gözyaşlarım boynuna aksa <gülüyor> Bana başka ne şifa olabilir ki <gülüyor> Ama işte yok Çok yani. Hep hayalinle yaşayacağım. Geçmişimle, anılarımla yaşayacağım. Hayallerimle yaşayacağım. Niye istemettim anlıyor musun? Biliyorsun zaten. Haksızlık etmiyorum sana. Belki ileri gidiyorum farkında olmuyorum. Sorduğum şey de belki yeterince gereksizdi zaten. Ne yapayım doçuklar? <gülüyor> Ama bir daha... Bir daha böyle bir şeyle gelmeyeceğim. Zaten bu saçma sapan bir şeydi. O ayrı da... <gülüyor> bir daha böyle bir şeyle gelmeyeceğim i̇şte, Herhangi bir şeyle gelmeyeceğim Aptalım zaten Nasıl ki sen buradan giderken Senin sır canını yakmamak için Belki söyleyecek, söylemek istediğim şeyleri Sadece bir defa söyledim Ama daha sonrasında ne ısrar ettim de Başka bir şey söyledim Nasıl ki o zaman kendimi gerçekten bir bakıma ikna etmişsem, susabilmişsem, senin canın yanmasın diye daha da seni acılara, acıların içine göndermemek için, görmemek için, seni orada görmemek için nasıl ki kendimi tutmuşsam, şimdi de tutmam gerekiyor. Ama niye yapamıyorum? Hatırlıyor musun sen böyle stres olduğunda hemen fark ederdim parmaklarınla oynardın böyle tırnaklarını biraz sökmeye çalışırdın. Onu bile fark ederdim. Derdim yapma. Yapma derdim seni öyle görmek istemiyorum. Ama şu an ben öyleyim Lojka. ...demi kopartıyorum. <gülüyor> Tırnavı söküyorum resmen. <gülüyor> ben Loçka. <gülüyor> Gözyaşlarına sınırınıp mağduriyet... ...ya da anlayış beklemeyi... ...hiç sevmeyen... ...ya da sevecek en son insanın. Eğer herhangi bir şekilde, tüm bu anlattıklarım ya da şu an oldum ruh hali, hallerim, işte tavırlarım, sen de öyle bir şeyi düşündürtüyorsa, düşündürmeyi dur. Aptal aptal konuşuyorum işte. kilocal. Hoşça kal. Kokunu çok özledim. Seni çok özledim. İyi ki varsın benim için.